Abdest Risalesi. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi. Üçüncü Bölüm. Abdestin müstakil bir ibadet oluşu. Bazı alimler abdest almayı ifade eden emir namazla ilgili emre tabi olduğundan abdest almak kendi başına müstakil bir ibadet değildir demişlerse de diğer bazı ulama. Abdest almaktan maksat temizliktir. Buysa gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse hadis-i şeriflerin delaletiyle bizzat yapılması istenen bir şeydir demişlerdir. Bunun Kur'an-ı Kerim'den delili, abdest ayeti celilesinin sonunda geçen Maide Suresi 6. ayetten devamen Allah size bir güçlük çıkartmak istemiyor. Fakat sizi, İyice temizlemek istiyor kavli şerifidir. Temizliğin faziletine delalet eden birçok hadisi şerif de vardır. Nitekim, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam tertemizdir. O halde siz de temizlenin. Çünkü cennete ancak temiz olan kimse girebilir. Saad ibn Ebi Vakkas radiyallahu anttan rivayet edilen bir Rasulullah i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Şüphesiz ki Allahu Teala çok faziletlidir faziletli şeyi sever temizdir temizliği sever çok iyidir iyiliği sever cömerttir cömertliği sever o halde Avlularınızı temizleyin. Yahudilere benzemeyin. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak sizin ağızlarınız Kur'an yollarıdır. O halde onları misvakla temizleyin. Bütün bu hadis-i şeriflerden, ayrıca abdestin faziletiyle ilgili babda zikredilmiş bulunan bütün hadis-i şeriflerden de açıkça anlaşılacağı üzere, abdest başlı başına bir ibadettir. Fakat şu bilinmelidir ki, abdestin kurbet yani müstakil bir ibadet olması için, abdestin başında eller yıkanırken veya en geç yüz yıkanırken abdestsizliği kaldırmaya, veya namazı ikame etmeye niyet edilmelidir. Abdestte niyet sünnetse de müstakil ibadet sevabı almak için şarttır. Abdestsizliğin necaset sayılmasının manası. Abdestsiz veya cünüp kimse kendisine değeni pisletecek şekilde necis değildir. Nitekim Alusi tefsirinde zikredildiğine göre ayet-i celilede geçen velakin Allah ''Sizi iyice temizlemek istiyor.'' Kavli şerifindeki temizleme, bedenin paklanması manasında kabul edilmesine göre, bu temizlikten lügat manası kastedilmiştir. Yahut ayet-i celileden maksat, ''Allah sizden günah kirlerini gidermek istiyor.'' demektir. Nitekim, abdestin günahları nasıl döktüğü, geride zikredilen hadis-i şeriflerde görülmektedir. Dolayısıyla, Bu manaya göre taharet manevi olup günahların giderilmesi manasındadır. Pisliğin izalesi manasında değildir. Zira hades yani abdestsizliğin necaset olmadığı ulema arasında ihtilafsız bir meseledir. Abdestsizlik haline necaset denmesi namaza engel olduğu manasında hükmi bir necaset olması itibarıyladır. Yoksa Abdest size değen yiyecek ve içeceğin pis sayılması manasında değildir. Nitekim abdestsiz kimsenin bedene ıslak olup elbisesinin vücuduna yapışması halinde o elbisenin pis olmayacağı alimler arasında ittifak konusudur. Hatta birisi o ıslak elbiseyi giyerek onunla namaz kılsa bile namazı bozulmaz. Zira Mevla Teala ancak ''Müşrikler pisliktir.'' buyurarak hiçbir müminin pis olmadığını açıklamaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. ''Bir kere ben cünüpken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'nin bir yolunda rastladım. Ona görünmeden gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ''Ya Ebu Hureyre, neredeydin?'' buyurdu ben. ''Cünüp olduğum için seninle temiz olmadığım bir hal üzere oturmak istemedim deyince şöyle buyurdu. Subhanallah! Şüphesiz Müslüman pis olmaz. Bu hadis-i şerifte müminin hiçbir uzvunun cünüpken dahi pis olmadığını açıkça göstermektedir. Ayrıca bu ayeti celil'e teyemmümün peşi sıra zikredilmiştir. Halbuki, Teyemmümün hiçbir pisliği gidermediği açıkça bilinen bir şeydir. Yine böylece mest üzerine mes etmek, ayaktaki kirlerden hiçbir şey gidermediği halde ayakları yıkamanın yerini tutmaktadır. Dolayısıyla burada tetahür yani temizlik yapmaktan maksat, abdetsizlik halinin ve hükmi maninin namaza engelin kaldırılmasıdır. İmam-ı Azam Rahimehullah'ın, abdest suyunun pis olduğu hakkındaki görüşü ise, namaza engellik halinin ve günahların hükmen abdest suyuna geçmesinden dolayıdır. Fakat İmam-ı Azam Rahimehullah'ın bu görüşünden döndüğü rivayet olunmaktadır. Abdestin Çeşitleri 1- Farz yani aşağıda zikredilenleri yapabilmek için gerekli olan abdest. a- namaz kılmak b tilavet secdesi yapmak c Kur'an'a dokunmak 2 vacip olan abdest bu Kabe'yi tavaf etmek için alınan abdestir 3 mendup, müstehap olan abdest a yatmadan önce abdest almak B. her namaz için ayrı abdest almak c devamlı abdestli olmak için her abdesti bozulduğunda abdest almak. D. Gıybetten sonra abdest almak. E. Yalan söyledikten sonra abdest almak. F. Dedikodu yaptıktan sonra abdest almak. G. Her küçük günahtan sonra abdest almak. H. Namaz dışında kahkahadan sonra abdest almak. Namaz içinde sesli gülmekse hem abdesti hem namazı bozar. Kendi işiteceği kadar gülmek Namazı bozar, abdesti bozmaz. Sessiz tebessüm, namazı ve abdesti bozmaz. Ö Boy abdestinden önce abdest almak. İ Cenabet olan kişinin yemek, içmek, uyumak ve ikinci defa cinsel ilişkide bulunmak istediğinde abdest alması. J Gazaplandığı zaman abdest almak. Zira abdest gazabı söndürür. K Kur'an okumak, hadis rivayet etmek, hadis dersi vermek, şer'i ilim kitaplarını mutala etmek için abdest almak. L. Ezan, ikamet, hutbe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret, Arafat'ta vakfe, safa ve merve arasında say fiilleri için abdest almak. M. Alimlerin ihtilafından kaçınmak için abdest almak. Mesela, hanefi olan bir kişinin mahremi olmayan kadınlara veya hanımına dokunması durumunda abdest alması. Bu durumda hanefi olan kişinin abdesti bozulmaz, bozulmadığı halde Şafiilerin görüşüne aykırı hareket etmemek için abdest alması menduktur. Fakat imam olanların arkalarındaki cemaatin mezhebini düşünerek bu gibi ihtilaflardan sakınmaları ihtiyat bakımından daha uygundur. Abdestin farzları Allahü Teala abdestin farzlarını Maide suresinde şöyle belirtmiştir. Ey iman edenler namaz kılmaya kalktığınız namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Ayet-i celilede geçen namaza kalkmak tabirinden bizzat kalkmanın kendisi kastedilmemiştir. Zira maksat bizzat kalkmak olsaydı, abdestin namazdan sonra anılmış olması gerekirdi ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Ayrıca alimler, bir kimsenin namaza kalkmadan önce, abdeste yıkaması gereken uzuvlarını oturarak veya yanüstü yatarak yıkaması halinde de abdestin tamam olacağı görüşünde ittifak etmişlerdir. Aksine bu ifadeden maksat, namaza kalkmak için kollarınızı sıvamak istediğinizde demektir. Bu ifade her ne kadar mecaz olsa da, herkes tarafından bilinen meşhur bir mecazdır. Zira kesin bir irade bir işin meydana gelmesinin sebebidir. Sebebin ismini neticeye vermekse meşhur olan bir mecazdır. Beğavi tefsirinde zikredildiğine göre, Bu ayet-i kerimenin zahiri, namaza her kalkmak istendiğinde abdest almanın gerektiğini ifade ediyorsa da, biz hadis-i şeriflerin beyanı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin icraatıyla bu ayet-i celileden maksadın, siz abdestsizken namaza kalkmak istediğiniz zaman demek olduğunu anlamış olduk. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin biriniz abdest bozduğunda yeniden abdest alıncaya kadar Allahu Teala namazını kabul etmez buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere ayet-i celiledeki namaza kalktığınız zaman hitabı abdest sizlere mahsus olduğu için ayet-i kerimenin zahirinden anlaşıldığı gibi Abdestli olsun olmasın, her namaza kalkana abdest gerekmez. Nitekim, Abdullah İbni Hanzale radıyallahu anh buyurmuştur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evvelce abdestli olsun olmasın, her namaza abdest almakla emrolunmuştu. Bu ona zor gelince, her namaz için misvak kullanmakla emrolundu ve abdestsizliğin dışında abdest alma zorunluluğu kaldırıldı. Abdullah radiyallahu an kendisinin her namaza abdest almaya kuvvetli bulunduğunu gördüğü için ölünceye kadar buna devam etti. Malik, Şafii ve diğerlerinin rahmehumullah, Zeyd ibn Eslem radiyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti Celilenin tefsiri yataklardan yani uykudan namaza kalktığınız zaman demektir ki, Bu manaya göre abdest emrinin abdest sizlere ait olduğu aşikardır. Bu ayeti kerimenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ruhsat ifade etmek üzere indiği de zikredilmiştir. Alkame İbni Fava radiyallahu an sahabeden olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk seferinde delili bulunan babasının şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozduğu zaman evine girip namaz abdesti gibi abdest alıncaya kadar biz onunla konuşurduk. O bizimle konuşmazdı. Biz ona selam verirdik. Oysa bize cevap vermezdi. Bunun üzerine biz, ey Allah'ın Resulü, biz seninle konuşuyoruz, sen bizimle konuşmuyorsun. Biz sana selam veriyoruz, sen ise ''Bize iade etmiyorsun. Bunun sebebi nedir?'' dedik. Neticede, ''Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman mealindeki bu ruhsat.'' ayeti inerek, abdestin her amel için değil, sadece namaz için farz olduğunu açıklamak suretiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta ruhsat beyan etmiş oldu. İbni Abbas, radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozduktan sonra, çıkarken kendisine bir yemek takdim edildiğinde, sahabe-i kiram sana abdest suyu getirmeyelim mi deyince, ben ancak namaza kalktığım zaman abdestle emrolundum buyurdu. Kurtubi tefsirinde zikredildiğine göre, ulemadan bir cemaat, Ayet-i Celîle'deki hitabın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olarak devam ettirildiğini, dolayısıyla Ayet-i Celîle'de bir nes bulunmayıp muhkem olduğunu söylemişlerse de böyle bir ifadeye gerek yoktur. Zira ulemanın ekserisine göre Ayet-i Kerime'deki her namaz için abdest emrinden maksat, fazileti talep olduğundan bu emir nedbe mahmuldür yani, Her namaza abdest almak mendup ve müstehaptır. Darimi'nin Müsned'inde Hazreti Ali radıyallahu an'ın bu ayet-i kerimeyi okuyarak her namaza abdest aldığı hususundaki rivayeti, bunun bir benzerinin İkreme radıyallahu anh'tan rivayet edilmesi, İbn Sirin radıyallahu anh'ın hulefa-i raşidin radıyallahu anhum'un her namaz için abdest alırlardı şeklindeki rivayeti Bu zatların bu işi vacip sayarak yaptıklarına delalet etmez. Zira Süleyman İbni Büreyden'in babasından rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazda abdest alırdı. Fetih senesi olunca bütün namazları bir abdestle kıldı ve mesleri üzerine mes etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen hiç yapmadığın bir iş yaptın. Bir abdestle bütün namazlarını kıldın deyince bunu kasten yaptım buyurarak ümmetine bir abdestle birkaç namaz kılmanın caiz olduğunu beyan etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anhum'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Abdestliyken abdest alana Allahu Teala O sebeple on hasene sevap yazar. İşte bu hadis-i şerifte, her namazda abdest almanın müstehap olduğu hususunda açık bir delildir. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadete çok düşkün olduğu için, ekseriyetle her namaza abdest alıyorduysa da, sahabe-i kiram bu hususta genişlik göstermiştir. Enes İbni Malik radyallahu anhın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazda abdest alırdı. Sözünü duyan Amr İbn Amir el ensari radıyallahu an ya siz ne yapardınız diye sorunca Enes radıyallahu an biz abdest bozmadıkça bütün namazları bir abdestle kılardık diye cevap verdi. Fazıl İbn Mübeşşir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Ben Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'ın bir abdestle birçok namaz kıldığını görünce bu ne iş diye sorduğunda, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle yaptığını gördüm. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapıyorum diye cevap verdi. Abdest bozulmadıkça yenilemek gerekmez diyen cumhur ulemanın bu görüşlerini ispat hususunda akli delillerinin en güçlüsü şudur. Eğer her namaz için yeni bir abdest almak vacip olsaydı, abdesti vacip kılan şey sadece namaza kalkmak olur, bundan başka şeyinse abdestin vacip oluşuna bir tesiri olmamış olurdu. Fakat bu yanlıştır. Çünkü Allahu Teala bu ayet-i kerimenin sonunda veya biriniz heladan gelmişse yahut da kadınlara dokunduysanız ve bu durumda su da bulamamışsanız, o zaman tertemiz bir toprakla teyemmüm edin buyurarak, defi hacet yapanla cima yapana su bulamadıkları zaman teyemmümü vacip kılmıştır. Buysa, bunlardan her birinin su bulunduğu zaman, suyla temizlenmenin vacip oluşunun bir sebebi olduğuna delalet eder ki, bu da abdestin vacip oluşunun bazen namaza kalkmanın dışında, başka bir sebeple olmasını gerektirir. İşte bu da bizim görüşümüzün doğruluğuna delalet etmektedir. Abdestin Farzları Abdest ayeti kerimesinden anlaşıldığı üzere abdestin farzları dörttür. 1- Yüzünü yıkamak Yıkama, suyun damlayacak şekilde organa akıtılmasıdır. En sahih görüşe göre damlanın en azı iki damladır. Damlama olmadan suyu az akıtmak yeterli değildir. Damlama ya bil fiil olmalı ya da uzuv kurulanmayacak olsa damlayacak durumda olmalıdır. Yüz Genişlik olarak iki kulak yumuşağı arası, uzunluk olaraksa alındaki saç bitim yeriyle çenenin sona erdiği yer arasında kalan kısım olarak belirlenmiştir. Yüzü yıkarken gözlerin içine suyun girdirilmesi ne vacip ne de sünnettir. Abdest aldıktan sonra kaşıntı veya saçını tıraş eden kişi, tıraştan sonra kaşta tıraş ettiği yeri yıkamayı, saçta başa mes etmeyi de iade etmez. Aynı şekilde kesilen tırnak ve kırpılan buyun yerini yıkamakta iade edilmez. Şayet yıkama veya mes etmeyi iade ederse, Dinen güzel sayılan bir iş yapmış olur. Yüz dairesinden sarkan kıllara suyu ulaştırmak veya onları mes etmek vacip değildir. Çünkü bu kıllar farz mahallinden hariçtir. Yüz kelimesinin ifade ettiği kısma dahil değildirler. Parmak uçlarını örtecek derecede uzayan tırnakların altını yıkamak gereklidir. Farz mahallindeki fazla parmağında yıkanması farzdır bir kısmı kopan elin, kalan kısmının yıkanması gereklidir. Sakalın çeneden sarkan kısmının dışına suyu değdirmenin hükmü hakkında iki görüş vardır. Bir görüşe göre suyu değdirmek gerekliyse de, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmehullaha göre, mes hususunda baştan inen saçların hükmü, başın hükmünde olmadığı gibi, yüzün boylamasına sınırı olan Çene altından aşağı inen kıllarında yıkanması farz değildir. İmamı Ebu Yusuf rahimehullah'tan bir rivayete göre sakalın tamamının mesedilmesi vaciptir. İmamı Muhammed rahimehullah'tan bir rivayete göre ise tamamının yıkanması da vaciptir. Bu görüşün en doğru olduğu rivayet edilmiştir. Fetavayı Zahiriyye'de zikredildiğine göre fetva bu görüş üzeredir. Zira sakal derinin yerinde bulunduğundan, kaş gibi yıkamanın farziyeti ona intikal etmiştir. El-Bedai isimli Hanefi fıkında İbn-i Şuca nakledildiğine göre fukaha bu görüşün dışındaki görüşlerden vazgeçmişlerdir. Tabii ki bütün bunlar sık sakal hakkındadır. Seyrek yani dışarıdan bakana deriyi gösterecek seyreklikte olan sakalın derisine suyu ulaştırmak farzdır. Çenesindeki tüyleri yıkayıp sonra kesenin tekrar çenesini yıkaması gerekmez. Abdestin farzlarından birincisini, yüzü yıkamak bahsini sizlerle paylaştık. Böylelikle üçüncü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde abdestin farzlarından ikincisine, kolları dirseklerle beraber yıkamak bahsinden devam edeceğiz. Abdest Risalesi Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 3. Bölüm Sonu